Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Bir İslamdan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Bendeniz Ahmet Taş getiren, muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet ediyoruz. Bugün günahı konuşacağız e, hocamla. Günah e, bir Müslümanın kültüründe, hayatında. E, Bildiği bir alan hocam Yani günah kavramı tanıdığımız bir kavram Ve, e, ve e, Genelde bir kaçınma duygusu yaşadığımız e, bir kavram Yani onunla ilişkimizin olmasını istemeyiz genelde e, Ama zaman zaman da onunla temasımız olur O alanın içine gireriz Biraz konuşalım tahlil edelim Yani İslam ve günah ne Müslüman ve günah ne Onunla ilişkimiz Nasıl olmalı Konusu üzerinde Duralım değerlendirelim Ve isterseniz Günah nedirden başlayalım hocam Bismillahirrahmanirrahim Günah Yabancımız değil bir defa <gülüyor> evet. Yabancımız değil Keşke olsaydı. Ee, Bunu demek lazım. E, keşke yabancımız olsaydı <gülüyor> evet. diyemeyiz. Çünkü e, günah üzerinden kulluk becerebilip beceremeyeceğimiz görülsün diye buradayız biz. Evet. Keşke ölüm olmasaydı denebilir belki ama keşke günah olmasaydı diyemeyiz. Evet. Öbür türlü ben yokum demek. Evet, insan varsa diyorsunuz. İnsanın e, varlık nedeni. Günahla ilişki var veya yok. Yani, e, belki biraz sonra iç ayrıntısına gireriz. Günah benim varlık nedenim. Onun günahın varlığı da benim varlık nedenim evet. gibi. E, bir ikincisi tarihimiz açısından da keşke diyemeyecek kadar iç içeyiz. Babamızla bağı var günahın. Yani <gülüyor> evet. babam babamızla Şimdi, Hazreti Ademle, Adem, oradan başlıyor. Ben Adem babamızla evet. başladı. Yer olarak bulunduğumuz bu dünyada bulunuş nedenimiz zaten bir günahtan dolayı sürgün yemiş babamızın evet. buraya gelme. Nedeni. Evet. O zaman günahı sözcük olarak ne anlatıyor diye bir girersek bu anlaşma daha kolay olur. Gün günah. E, arıza demek Arıza hı hı. E, Bir insanın Neyin arızası e, evet. Rabbine karşı işletme arızası yapmasına günah denir Çünkü evet. insan olarak AB isimli insan olarak Rabbim beni hayatı işletmem için buraya gönderdi evet. İşletme için de kurallar koydu Evet Şu şu şu dikkat edeceksin buyurdu bir Müslüman Ben bu kurallara uyabilirim İşletmemi düzgün yapabilirim Der ve işletme yapar evet. Hayatı işletir Müslüman olmayan ise Ben böyle kurallarla işletemem Dediği hı hı. için Müslüman olmayanın günahı filan olmaz Günah Müslüman da olur Evet Onun günahı günah yok çünkü işletmeyi kabul etmiyor Yani varlığı yok Adı yok dosyalarda ismi yani yok. buradan e, günahsız mıdır diye anlamamız Zavallı lazım. Zavallı masum manasında yani, yani, değil mi Ama yani. Kur'an-ı Kerim evet. Böyle us elhun mujrimun. Günahlarından sorulmayacak kâfirler buyuruyor. Ama ne, ne günahını soracaksın ki zaten cehennemde? Evet, evet. yani, yani baştan silinmiş. Günah evet. işletme hatasıdır evet. Bu adamın işletme defteri yok Üzerinden envanter takip edilecek bir Muhasebe yapılacak bir şey yok adam Şimdi bir kavram var hocam Kayıt dışı diye <gülüyor> Adamın kendi kayıt dışı. kendisi Yairin kendi kayıt dışı, kendi evet. kayıt, dışı. Evet. Evet. kayıt dışı olduğu için Bir de bir lira kaçırdı mı kaçırmadı mı diye bir şey yok ki Takip edecek evet. bir şey yok adam evet. Günah Müslümanın hayatında işletme hatalarıdır evet. Hayatı İl işletirken ki evet. Hatalarıdır Mesela Bugünkü takvim itibariyle konuşalım 0 7-10'a kadar İstanbul hesabıyla Bir sabah namazı işletiyor olması lazım Müslümanın evet. 07-11'de Sabah namazını kılmadıysa Namaz isimli Bir işletme hatası yaptı demektir evet. Bunun adı günahtır evet. Çünkü neden Dosyada kılınmıştır diye Bir işaret konmalıydı. Evet. Melekler tarafından Bu bir eksikliktir işletme hatasıdır Yahut da misal e, Anneni gördüğün her yerde Babanı gördüğün her yerde Evlat olduğunu hatırlayacaksın diyor allah Teala Üstelik de Kur'an buyuruyor ki Bir de yaşlı Sinir deposu bir baban Fıçı gibi barut fıçısı gibi Onun önünde daha çok hatırlayacaksın Diyor değil mi Kur'an-ı evet, Kerim evet. Özellikle yaşlılık hallerinde Of yapmayın Diyor yani barut fıçısı Üf Babanın bile önünde demeyin, evet. Barut fıçısının önünde bile Sen itfaiyeci gibi bekleyeceksin Onun evet. barutluğunu söndüreceksin Söndirmek diyor. için evet Baba 85 yaşında Barut fıçısı evlat önünde Baba be yeter Diyor işletme hatası Evet O anda Allah onun e, Babanın önünde e, Nasıl duracağını görmeyi murat etmişti bu imtihanı kaybetmiştir. Evet. Yani günah, Müslümanın hayatı işletirken, kulluk e, fonksiyonunu icra ederken yaptığı hatalardır. İşletme hatalarıdır. Burada işletme hatası diye bir deyim kullandım. Bunu açmam gerekiyor müsaade ederseniz. Şimdi işletme hatası ne demek? Yani elde olmayan bir nedenle yapmak demek. Bunun nefis azması deriz, şeytan aldattı deriz, e, becerememek deriz, bir an dalgınlık deriz. İşletme hatası. Hata diyorsunuz zaten hata, yani hat, kasıt, adı üstünde hata. Evet. Ama e, bu işletme kuralını baştan yok saymak hata değildir. <gülüyor> o baş kaldırıdır. Evet. Yani sabah namazına kalkamamak bir işletme hatası. Evet. Şu sebeple bu sebeple işletme hatasıdır Ne namazı kardeş Ne ben kalkmasam da olur Bu namazı niye ben kılayım Dediğin zaman bu, bu işletme hatası değil Mal sahibini yok sayma hatasıdır evet. Dolayısıyla evet. Bu yüzden diyoruz ki Müminin hatası olur evet. Mümine yani sorulur O tarz niye? bir söylem de insanın mümin e, Çerçevesi çıkarıyor. dışına onun çıkarıyor Onun adı kafir olur evet. Müşrik olur Dinsiz olur evet. Ne denirse evet. artık adına yani Hristiyan olur, Yahudi olur, bir şey değişmiyor ondan evet. sonrası. Mümin, işletme kurallarını kabul etmiş, evet. yani mümin olmanın ayrıntılarını kabul etmiş, bunlara sadık kalacağına dair taahhüt vermiş, fakat bu taahhüdüne, bu sözüne yer yer itirazlar evet. anlamında olmayan, ya da isyan anlamında olmayan, işletirken yanlış yapma evet. anlamında olan, Hatalar olur, bu hatalara günah diyoruz. Evet. Günahları e, biraz sonra belki ayrıntısına gireceğiz. Yani günahlar da e, boy boy diyeyim yerindeyse. Evet. Çünkü bir işletme hatasında e, kol kopmuş işçinin bir hata bu. E, bir de işte başını filan yere vurmuş yara bile almamış o da evet. bir hata. Yani evet. işletme hatasının da Hı -hı. hacimleri var. Her birinin tabi farklı farklı konumu var. Ama biz önce şöyle bir ayrıntıya girelim. Şimdi bizim, e, biz önümüzde bir kağıtla konuşuyorsun benim boş kağıt var önümde, dinleyicilerimizin de önünde bir kağıt, boş bir A4 kağıt olduğunu kabul edelim. Bir yere Allah yazalım. Şimdi ben yazdım Allah. Aşağıdan ondan şöyle aşağılarda bir yere aynı hizada kulu yazalım. Evet. Şimdi Allah kuluna talimatlar veriyor. Evet. Namaz kıl diyor şunu yap diyor Babanın önünde böyle dur Annenin önünde böyle dur Çocuğuna merhamet göster Neyse yani İslam neyse kulluk, Bunlara, bunlara kulluk neyse. Evet, hududullah Yani Allah'ın çizgileri evet, diyelim Hududullah öyle, çizdiği, diyelim evet. Şimdi kıyamet olduğunda Kıyamet neyin üstünden kopacak Bu Allah ile kulu arasındaki ilişkilerde kopacak Yani Allah'tan kula 3500 talimat gelmiş. Evet. 40 yıllık hayatı boyunca diyelim. Evet. Kul 3500 talimatı işletme açısından 3200'de bırakmış. Hmm. 300'e yakın işletmede hata var. Yani evet. envanter incelendiğinde hmm. 300'ünün karşılığında artı işaret yok. Evet. Ee, bu kul ne demek? İşte %60 itibariyle Başarılı bir kul demek. Evet. Ama başka bir kul Allah ile kul burada bir tablo daha çiziyoruz. 3 ee, bin talimat gelmiş ee, Allah ile kul arasında 35 sene yaşamış mesela kul bunlardan 200 tanesini yapmış. Evet. %90 itibarı ile eksi işareti var demektir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in bize ısrarla vurguladığı فَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُ Kimin terazisi ağır gelirse, kurtulanı bahsederken, kimin terazisi ağır gelirse, buradaki terazi işte bu artılardır. Evet. Kim bu işletmede eksisi az, artısı azsa. Biz resmen bir bakkalın ya da işte bir, Dükkan işleten birinin her akşam Z hesabı diye bir şey topluyorlar ya evet. Toplamı alıp Artısını eksisini topladığı gibi Her yattığımızda biz bu hesabı topluyoruz aslında. Evet. Günahlarımız eksilerimiz bizim. Ya da toplanıyor. Bu da biz farkındayız veya yani, değiliz. Evet. Bir Alışkanlıktan dolayı bir şey olmuyor gibi zannediyoruz evet, ama evet. toplayan Top, topluyor. topluyor evet. Sağımızda solumuzdakiler topluyor. Evet, evet. Sağdaki melekmen 100 topladım diyor. Soldaki de 115 topladım diyor. Evet. 15 eksimiz var o zaman evet, gibi evet. kabul ediyoruz. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. İnsanı ikiye ayırdık bir defa. Dedik ki ben işletme defteri tutmayacağım diyen hesap dışı kalan biri var. Tamam ben işletme defteri tutmayı kabul ediyorum diyen biri var. Ben defter tutmayı kabul ediyorum diyenin artı eksi hesabını yapacağız şimdi. Evet. İşletme defteri tutmayan da bir sorun yok zaten. O sırat köprüsüne kadar gelecek oradan gidecek gideceği yere. Evet. Maazallah. Fakat mümin... Yani hata Allah öyle olmaktan korusun. Maazallah her Allah her evet. dediniz. Allah muhafaza buyursun. Evet. Yani bunun hocam böyle cehenneme girecek filan diyoruz da o kadar da kolay telaffuz bile. Aslında her şey, şey ona yani. da biraz durmak lazım hocam. Şimdi sanki onun hesabı çabuk bitti gibi yani anlaşıldı adam gibi. gibi anlaşıldı Öldü yani, kurtuldu yani, diyoruz git, ya. Öldü evet, kurtuldu. Evet. Öldü de kurtuldu şüpheli. Evet, Öldü sanki, doğru da. Ya Leyteni kenttira tü ba diyecek diyor cehenneme girince demeyecek mi evet. Evet, Mahşerden önceki o evet. Büyük korkunç manzarada Söyleyecek, söyleyecek. toprak olsaydım evet. diye Evet ve, ve yakulül kafiru Ya, ya neyden ilk Toprak duracak. olsaydım diyecek daha cehenneme Girmeden evet. cehenneme girince zaten bunu Söylemeye de fırsat yok Evet. Bağırmaya evet. bile evet. Susun terbiyesizlik yapmayın diye ikaz gelecek o, Onun için yani. işletme defterini Silmeden önce <gülüyor> Bin kere düşünmek lazım Yani deftersizlik suç bile bak. Kayıt dışılık <gülüyor> suç yani, <gülüyor> yani dışılık Kayıt dışılık Dışı evet. kalmaması lazım çok Bu sebeple kafir acımak gerekir Evet, evet. Gavur oğlu gavur derken bile Ciz etmeli müminin içi. Evet. Çünkü ateş torbası demek o evet. Evet. Ateş torbası ateş demek torması, evet. Yani çok böyle Falanca kafir Geberdi kurtulduk diyoruz ama Bir insan Yani yolda düşüyor işte ayağına çivi batıyor, kırılıyor da ona bile acıyor, numarası yapıyoruz da, evet. ebedi cehennemde kalacak birine nasıl acımazsın? Yeah. Asas acınacak kafirdir, evet. Yani. Evet. Evet. asas acınacak verif zalim heriftir, evet. çünkü öbürü mazlım öldü, kurtuldu, inşallah cennete girdi, merhamet görecek yeah. ama bu zalim hesap vermeye gidiyor evet. ve haberi yok zavallının, yeah. evet. kafir, zalim, acınacak insandır. Evet. Yani acı sadaka verme manasında değil... Akibeti evet. açısından... Yani hem insan olarak yaratılmış... Hem de... Hem cinsimiz çünkü... Evet... Hem kayıt dışılığa yani. yönelmiş... Kayıt yani dışına, Olmaz evet. öyle bir şey... Evet... Şimdi... E, mümin insan... işletme defterim var... Ben kabul ediyorum... Evet... Artı toplamayı istiyorum... Akşam karla kapatayım... Yatak odasına yatmaya gittiğimde... <gülüyor> e, defterlerimde bir sıkıntı olmasın... Diyor mümin insan... Tamam... Peki bu arızalar, hatalar, işletme hataları, yani günahlar ne oluyor peki? Bir, kanun bir. Bir kere hiçbir hata, büyük veya küçük, bir kereydi, yarım kereydi diye demeden zayi olmuyor. Yazılıyor. Kesin kaydediliyor. Evet. Bu birinci kanun. Yani... ...polisten, vergide memurundan, devletten kaçırabilir insan. Ne evet. kadar büyük devlet olursa olsun. Evet. Yani diyorlar ya işte Amerika'da maliye çok iyi kontrol ediyor da... ...işte Türkiye'deki gibi kayıt dışı yok filan ...ne alakası var. Asas kayıt dışılık orada vardır. Her şey kayıt altında olsa Amerika'da... ...terör mü olur, zulüm mü olur? Evet. Yani büyüdükçe gırtlak e, kanser oranı da büyüyor. Hocam her yerde bu tür şeyler gündeme geliyor bir şekilde birinci, politikacılarla bu şunlarla bunlarla ama devlet büyüktür gizliyor bunu çabuk evet. yakalıyor ayrı bir konu ama kulun Allah'a karşı hiçbir hatasında kaybettik gizledik sümen altı yok evet. sümen altı yok bir birinci kanun bu evet. Bunu günah nedire girmeden önce bunu konuşmamız lazım yani kayıt dışı kalacak bir günah yok Gözden kaçırılacak Sümenin altına gizlenecek bir günah Olamaz iki Hiçbir işletme Hatası Hacmi boyutu ne olursa olsun Ne olursa olsun Bu çok önemli bir nokta Bunun altını filan her yerini Çizmek lazım Hiçbir hatası müminin Allah'ın onu kulluğundan Atmasıyla sonuçlanmaz Evet Yeter ki o ben kulum İşletme defteri tutacağım desin. Evet. Yani ben defter mefter tutmam. Bana ne dininizden dediği an zaten sorun evet. bitiyor. Öyle bir böyle bir hesap yok. Bir kulluk ortada. ahdi olduğu ben sürece. Ben evet. Rabbimsin sen. Evet. Dediği sürece iç alkol, zina, kumar, hatta cinayet, cana kıymak. Adı ne olursa olsun. Hiçbir hata. Allah'ın defterinden silinmek değildir. Evet. Burada Rahimin Allah'ı konuşuyoruz. Evet. Yani Allah'ın en büyük rahmeti, hacmi ne olursa olsun hatanın sildim seni defterden demeyişidir. Evet. Bu bir vaattir Allah'tan. Evet. Kim bir günah işler de sonra Rabbim var diye hatırlarsa o gafur ve rahim olan Rabbini bulacak diyor Kur'an. Bundan büyük müjde olmaz evet, yani. Evet. Yani peygamber öldürmeye teşebbüs etmiş insanlara rahmetini açtı. Değil Ki mi? bir peygamber öldürecek yerde bir milyon insan öldür. Evet. evet Denebilir evet. mesela. Buna rağmen e, Halid bin Velid becerebilseydi Uhud'da Efendimiz'i öldürecekti. Tabi tabi. Yani. Gelip Efendimiz'in kapısında diz çöktüğünde... ...sanki 40 yıllık dost muamelesi gördü. Evet. Halbuki sadece ve sadece 5 sene önce öldürmek istediği peygamberin kapısına gitti. Evet. Bundan büyük şey olur mu ya? ya evet. Amr ibn-i Lağz da aynı dosyayla aranıyordu. Evet. Ama büyük bir dosyadan aranıyordu. Yani peygamberi öldürmeye defalarca e, teşebbüs etmek. Bir kere de değil. Evet. Defalarca örgüt kurmak, çete kurmak adına ne <gülüyor> dersek <gülüyor> diyelim e, bütün bunlardan aranıyordu Amr lazım. Evet. Efendimiz'in önüne gitti e, beni tanıdın mı daha sonra tanındı tabii sesinden belli ha, evet. çünkü çete başı adam e, ben iman edersem ne olacak diye sordu cennetlik mümin olacaksın evet, dedi Efendimiz evet. ama şartım var dedi evet. ne şartı Amr ne biçim Müslümanlık bu deyince efendim ya ben öyle herkes gibi bir adam değilim Baş belası bir adamım beni de affedecek mi Allah dedi yani kendi bile affolacağına inanmıyor evet, evet. yani Allah'ın ona rahmeti onun kendine acımasından fazla evet çok efendimiz güzel. ne buyurdu Amr sen ne diyorsun ya İslam önceki her şeyi siler siler buyurdu. evet, evet. Şimdi, dolayısıyla biz buradan ikinci kuralı çıkarıyoruz evet. nedir ikinci kuralımız Allah ben senin kulunum ya Rabbi Diyen hiç kimseyi gözünden düşürmüyor Silmiyor, silmiyor atmıyor evet. Ama çok adam öldürdü Kaç kişi öldürdü on kaç kişi yüz Yüz kişiyi öldüren adam Bir de meleklerin töreniyle Gitti cennete Bundan daha büyük örnek olmaz herhalde hadis-i evet. şerif çok açık Yani Kur'an-ı Kerim'in Şirk hariç Şirk nedir yani Sen Allah'sın ama bir tane de Allah burada var Bir tane de Rabbim bu var Diyen akılsızın evet. halidir, şirk şirk hariç Allahu Teala'nın e, affetmediği ben seni bir daha kabul etmiyorum e, dediği bir hiçbir suç yoktur kaldı ki dönebilirse insan şirki de affediyor Allah yani evet. şirkle günahlar arasındaki fark şirkten dönerse sahibi Allah gel diyor öbürlerini Becerip dönemese bile ihtimal var Allah'ın affetmekle ilgili Anne duası almıştır evet. Veyahut da işte filan zamanda bir sadaka Vermiştir filan namazda Gözdaşı akıtmıştır filan gece Ben insan mıyım niye böyle yaptım Diye ağlamış beni affet yarabbi Demiştir hacca gitmiştir Bir sebeple yine Allah Teala Affediyor birinci Kuralda dedik ki Gözden kaçabilecek bir hata yoktur Bu işletme sisteminde hiç mümkün Değil ikiye Hiçbir hata Kesinlikle Allah'ın kulunu Defol bir daha görmeyeyim seni Dediği bir hata değildir şu, şu çıkar mı hocam Yani Af da mutlaktır Gibi bir şey de e, çıkar mı Yoksa Affın yani, da bir takım hayır, yani şartları Hayır Allah'ın meşiyetine kalır denir evet. Meşiyet nedir İradesine kalır Yani kul ...ben af istiyorum derse... vadi var Allah'ın affedeceğim evet. diyor. Bunu becerip demeden... ...kul ahirete intikal ederse... ...facia burada zaten. Evet. Burada işte... Allahu Teala'nın rahmetine kaldı kul. Evet. Affedip de cennete de... ...koyabilir bir sebeple. Yüzlerce sebep var. Evet. E, affetmeden... ...cennete koymaz. Cehennemde cezasını çektirir. Öyle cennete koyar. Ahiretteki iş... ...ahirete kalır. Evet. Bu bu demek. Ama... Sen işlediğin kadar işle suçunu. Naz olsun, afganını çıkacak. Üniversiteyi zorla bitirecek <gülüyor> sana devlet. Öyle değil, öyle Evet. Değil. Allah boynu bükük kulu istiyor. Evet. Şımarık, hiçbir şey olmamış gibi davranan kulu istemiyor Allah. Yani suç işlediyse, günah işlediyse bile onun i̇şletme farkında hatası olan, ıı, işletme hatası yaptıysa bile, bile onun farkında olan ve yani bir, işte boynu büküklük, boynu büküklük arz eden büküklük. Kulluğunu hatırlama, Kulluğunu şımarmama, yani. evet. Firaunlaşma yani Bu aslında bir tür af talebidir de, değil mi? O boynu hocam? büküklüktür kulluk evet, zaten. Evet, Onu becerebilen evet. yani. Evet. Ama öyle arkadaşlar arasında boynu bükük durup da seccadenin başına ya da kendi nefsiyle baş başa kaldığında dik başlılık başka bir şey tabi yani. Evet, evet. Doğal bir boynu büküklük. Evet. Pozisyonu iyi takdir etme. Evet. Boynu büküklüğü. Üçüncü bir noktamız Allahu Teala. Kulun Bu şekilde gibi işletme hatasını Biliyor Kulunu böyle yarattı Yani biz insan olarak Bu karakteri yani Zaafları gibi, olabilir Zaaflar da diyebiliriz Yaratılış hamurumuz böyle evet. Yani Hamurda var o hamurumuzda şey Hamurumuzda bu var evet. Çünkü bu hamurda bulunması imtihanın maksadı yok Mesela Tabii. melekler için bir günah söz konusu değil Çünkü hamurunda, için, yok hamurunda yok Hamurunda yok Meleklerin tövbe etmesi gerekmiyor. Tövbe edecek bir şey yapamazlar. Evet. İstese de melek bir hata yapamaz. Evet. Hata yapacak kapasite yok melekte. Evet, i̇steme de yok belki. Böyle bir şey, melek bir şey istemez <gülüyor> zaten. Evet, evet. Melek bir şey isteyemez. Evet. İsteme, irade, yapma, yapmama insanla ilgili bir süreç. <gülüyor> evet. Meleğin böyle bir e, kapasitesi yok. Kabiliyet yok melekte. Öyle yaratılmamış. Evet. Ha, dolayısıyla... Misyonu da o değil. Allah... Günahın yapılabilecek kabiliyetini insana koyduğu gibi U dönüşü yahut da temizleme kabiliyetini de muhakkak koymuştur. Evet. Yani A isimli bir insanın e, yüz çeşit günahın yüzünü de bir günde yapma imkanı vardır. Yaratılış tarzı olarak. Hı hı. Fakat aynı oranda da yüz dönüş yapıp annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olması da aynı gün içinde mümkündür. Evet. Yani bu çok önemli bir nokta evet. Filanca firavun herif. Firavun oğlu firavun diyoruz mesela. Evet. Tamam. O melek oğlu melek olabilir aynı anda. Evet. Yani eğer firavunlukta kapasitesi yüksekse büyük bir tövbe kabiliyeti de vardır onda. Evet. Kullanmıyordur. Evet. Sıkıntı burada zaten tövbe devreye soktuğu an Şimdi Kur'an'ımız ne buyuruyor? Biz iki sistemi de yükledik ona evet. Her iki sistemde insan da yüklü Bu Ebediyen firavun kalacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor evet. Bu meleklerle yarışacak bir kapasiteyi kullanmaya çalışıyor Bu Zikzak yapıyor bir düşüyor kalkıyor Düştüğü yerden bir daha kalkıyor öbür tarafta bir daha düşüyor ...genelde de böyle zaten, yani evet. ortada, orta direk diyorlar ya... Evet. ...yani günah sisteminde de orta direk var... ...bu üç sistem çok önemli... ...hocam yani... Tamam. ...süremiz... Hocam. tamam. üç kelimeyi için. toplayayım ha, o zaman... ...ha lütfen... Ee, ...yani biz... ...sümen altı hiçbir şeyi yapamayız, gizleyemeyiz... Evet. ...iki... ...görünüyoruz, fark ediliyoruz, yazılıyoruz... ...iç içeyiz, sağımız evet. solumuz dolu bizim... Evet. İki, Allahu Teala hiçbir günahtan dolayı kulunu silmiyor. silmiyor evet. Üçüncüsü, artı ile eksi kutuplarımız aynı anda yüklü bizde. Evet, Dolayısıyla evet. bu adam günah için yaratıldı denemez. Bu adam da sevap için yaratıldı denemez. Kimin ne için yaratıldığı diye bir şey yok. İkisini de Allah verdi. Evet. Fakat bu o tarafı tercih ediyor. isteyen anında hayra dönebilir, evet. günahlardan bu vazgeçebilir. Bu potansiyel var. İnsanın var. kendi kendisine yönelikte bir ümitsizlik şeyi oluşturmaması. Hem lazım. ümitsizlik açısından hem, hem de gerçek böyle. Evet. Gerçek böyle. Evet değerli dinleyiciler, e, İslamdan Hayata Ölçüler çerçevesinde sohbet ediyoruz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla, bendeniz Ahmet Taş getiren kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.